489. konu, Hazreti Peygamber'in savaştan önce cihada teşvik etmesi ve Umeyr bin Hümam'ın konuşması, Hazreti Enes şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber, Büsküs adlı sahabeyi Kureyş kervanının durumunu öğrenip haber getirmek üzere gözcü olarak gönderdi, Büsbüs bu görevi yerine getirdi ve Medine'ye döndü, haber vermek için geldiğinde evde Hazreti Peygamber'le benden başka hiç kimse yoktu, ancak Hazreti Peygamber'in hanımlarından bazıları var mıydı bilmiyorum, büsbüs öğrenebildiklerini anlattı, bunun üzerine Hazreti Peygamber çıkıp, bizim bir hedefimiz vardır, kimin devesi hazırsa bizimle gelsin, buyurdular, o zaman bazı kimseler, şu anda develerimiz Medine'nin dış mahallelerinde bulunmaktadır, izin ver de gidip getirelim, dediler, Hazreti Peygamber de, hayır, o kadar bekleyemeyiz, develeri hazır olanlar binsin, dediler, Sonra ashabıyla birlikte yola çıkıp müşriklerden önce Bedir'e vardılar. Daha sonra da müşrikler geldi. Hazreti Peygamber eşabına "Sakın ben izin vermeden hiç kimse herhangi bir şey teşebbüs etmesin." buyurdular. Kureyş müşrikleri Müslümanlara yaklaştığında Hazreti Peygamber sahabilerine "Haydi, genişliği gökler ve yer kadar olan cenneti kazanabilmek için kalkınız." buyurdular. Hazreti Peygamber'in bu sözleri üzerine Umeyr bin Hümam el-Ensari, ey Allah'ın Resulü, cennetin genişliği gökler ve yer kadar mıdır, diye sordu. Hazreti Peygamber de, evet, dediler. Bunun üzerine Umeyr, oh, oh, deyince Hazreti Peygamber, niçin böyle söyledin, diye sordu. Umeyr de, ey Allah'ın Resulü, başka bir şey için değil, ancak o cennet ehlinden olmayı ümit ettiğimden böyle söyledim, dedi. Hazreti Peygamber ise, sen cennet ehlindensin, buyurdular. Bu sözlerden sonra Umeyr, Sadaan'dan birkaç hurma çıkarıp şunları söyledi, bunları bitirinceye kadar hayatta kalacak olursam bu benim için uzun bir süre olacaktır. Sonra da elindeki hurmaları attı ve şehit düşene dek savaştı.